bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, emma vaat. ulüm Kur'an derslerimizin yapmaya devam ediyoruz. Üçüncü bölüme gelmiştik kitabımızda. Ma yerci'u ilel edai, Kur'an-ı Kerim okurken onun nasıl eda edileceğine dair bölümler dedik birinci ve ikinci bölümü gördük. Vakf ve İbtida. Kur'an okurken nasıl duracağız? Bunun hükümleri nelerdir? Bir de nasıl başlayacağız? Bunları gördük. Şimdi üçüncü bölümün üçüncü kısmına geldik. Kur'an-ı Kerim'i okurken, eda ederken okuma biçimlerinden, eda etme biçimlerinden bir tanesi de İmâledir. El-İmâle <gülüyor> demiş. İmâle daha önce de söylediğimiz gibi Arap lügatında emale kökünden geliyor. Emale yumilu imaleten kökünden geliyor. emale bir şeyi meyl ettirmek demek. E, Mütaaddi fiillerden bir şeyi meyil ettirmek demek. Peki ıstılahta imale dediğimizde neyi kastediyoruz? A harfini okurken e, A gibi değil de biraz daha yaya meyl ettirerek okumaya imane diyoruz. Yani fethayı veya da Elif'i, Elif'in harekesini okurken e, A diye ağzımızı açmamıza rağmen lakin sanki böyle yaymış gibi yaya meyil ettirerekten ya harfini çıkarır gibi okumaya imale diyoruz. Bunu zaten görmüştük. Yani kısmen böyle genel bir üzerinden geçmiştik. Şimdi e, tabi bu imale meselesi kıraatler arasında farklılık arz ediyor. Yani bazı kıraatlerin imalesi daha farklı bazı kıraatlerin daha fazla yerde imale yapıyorlar. Bazısı daha az yerde imale yapıyorlar. Burada aslında bize anlatmak istediği o. Yani hangi kıraate imale nerelerde e, yapılır? Bize onu anlatacak. Şimdi diyor ki 74. E, beyitte Hamzatun <gülüyor> vel kisâi kad amala melyau asluhu ismen veya ef'ala. <hamsatuhu> yani ''Hamzatu ve hamza kisai kad amala, melyâu asluhu ismen ev ef'ale'' Yani tam okurken ''Melyâu asluhu isman, ev ef'ale'' diye okuyacağız tabii. ''Melyâu asluhu isman, ev ef'ale'' Diyor ki ''hamzatun ve kisai'' ''hamza ve kisai kad amala. Muakkak ki imala'' yapmışlardır. ''Melyâu asluhu'' ''aslı, ya olan eliflerde'' ismen veya ef'ala ister isim olsun ister fiil olsun. Demek ki Hamza ve Kisai'nin kıraatinde imalenin bir kuralı var. İmale belli kelimeler üzerinden ziyade Hamza ve Kisai'nin kıraatinde imale bir kural etrafında yapılıyor. Demişler ki şimdi bizim Kur'an-ı Kerim'de görmüş olduğumuz elifler bunlar nereden geliyor bu elifler? Ya vav'dan gelmiş <gülüyor> ya da ya'dan gelmiştir. Doğru mu? Yani ya önce bu vavdur, harekelidir. Öncesinde fetha olduğundan dolayı elif'e dönmüştür. İlal kaidelerinden dolayı ya da ya'dır, harekelidir. Kendinden öncesinde fetha olduğundan dolayı elif'e elif'e dönmüştür. İster isimlerde, ister fiillerde bu mümkündür. Havza ve Kisai diyor ki, isimlerde olsun veya ota fiillerde olsun. Eğer elifin ya aslı ya'dan ise biz bunların hepsinde imale yaparız, diyorlar. Mesela Rama kelimesi geldi diyelim Kur'an-ı Kerim'de. Rama bir fiil. Doğru mu? Aslı ramanın sonundaki elifin aslı ne? Ye. Ramâ ye idi. Rama oldu. Biz bunu rame diye okuruz diyorlar. Yani yaya imale ettirerekten okuruz diyorlar. İstersen de isim olsun. Mesela asa kelimesinde olduğu gibi. Biz bunu diyorlar ne diye okuruz? Asa diye okuruz diyorlar. Mesela. Bu Hamza ve Kisayi'nin şeydir. Hamza ve Kaysa'nın ortaya koymuş oldukları kuraldır. Demek ki onlar elifleri iki kısma ayırmışlar. Aslı vav olanlarda imale yapmamışlar. Ama aslı ya olanlarda zaten kelimenin orijinali ya olduğundan dolayı elifi yaya meyledirerekten okumuşlar. Tamam? Evet. Bu birincisi. <gülüyor> İkinci bir, bir soru şu. Peki tamam. Demek ki imale konusunda en geniş davranan Hamza ve Kisai Kiraati eğer elif ya'dan elife dönüşmüşse onu imale yapmışlar. Bir de Kur'an-ı Kerim'de okurken elif gibi okuduğumuz fakat yazılışı ya gibi olan kelimeler var. Peki bunları nasıl yapmışlar? Yani bazı mesela enna Kelimesini okurken nasıl okuyoruz? Elif gibi okuyoruz sonunu, ama yazarken Elif koymuyoruz oraya, değil mi? Ya şeklinde yazıyoruz gibi. Mesela hatta gibi örneğin. Peki bunları nasıl okumuşlar? Bunları da mı imale yapmışlar? Diyor ki, anne, bir mana keyfe, ma bil ya rusim, hatta ila lda, ala zekel tuzim. Anne, bir mana keyfe, ma bil ya rusim hatta ila la da zekel tuzim diyor. Tabii bu 76. beyitteki ihracuha var ya, o da bir üst beyite dahil. Yani ultuzime ihracuha. Onu da oraya yazabilirsiniz o şekilde çünkü mana vereceğiz. Alt beyitte de oraya virgül koyun çünkü alt beyit sivahumadan başlıyor. Hmm. Ne dedi peki burada? Enna bi mana keyfe. Keyfe anlamında olan, nasıl anlamında olan enna kelimesi gibi bil bi lyrusim yani ya ile resmedilen yani okunurken elif gibi okuyoruz ama resmederken yazarken çizerken ya gibi yazıyoruz sonunu hatta ila lede ala zeka bu bunlar hepsi kelimeler dikkat ederseniz sonunu bunları nasıl okuyoruz elif gibi ses çıkarıyoruz ama yazarken ya gibi yazıyoruz ultuzime ihrajuha Bunları imale kaidesinin dışına çıkardılar. Yani bunlar da imale yapmıyorlar. Ama bunların dışında kalanlarda imale yapıyorlar. Yani Elif gibi okuduğumuz ama yazarken ya gibi yazdığımız kelimelerin hepsinde şey yapıyorlar, imale yapıyorlar. Ama bunun istisnaları var. Nedir? Enne, hatta ile, lede, ala, zeka. Bu kelimelere gelince, pul, tozime, ikrajuha. Bunları imale kaidesinin dışına çıkardılar ve bunu da iltizam ettiler. İltizam etmek ne demek? Bir şeyi sürekli yapmak, onunla beraber olmak demek. Bu konuya bunu iltizam ettiler demiş. Tamam. Peki e bunların imalesini anladık, kaydelerini de anladık, ihraç ettiklerini de anladık. Peki bu diğer kıratlar, hafz kıratı, vash bunlar peki ne yapıyorlar imale konusunda? Diyor ki siwa huma lam yumil illa bi ba'din li adil. ha'dil 76. şeyi okuyorum. Siwa huma yani ihracuha orada bitti zaten. Üs beyitin şeyi o. Virgül koyduk oraya. Siwa huma İlla yumil illa bi ba'din li mahalli mahalliha adil. Siwa hum bu ikisinin dışında kalanlar. Yani Hamza ve Kisai'nin dışında kalanlar lem yumil. İmale yapmadılar. İmale mail ettirmediler. İlla ancak biba'din, bazı yerlerde imale yaptılar. mahalliha o yaptıkları yerlerin mahalline, yerine, mekanına, i'dil, oraya yönel. Yani sen oraya git, diyor. Şimdi buradan ne anlamanız lazım? Şunu anlamanız lazım. Hamza ve Kisai, bir kaide etrafında imale yapıyorlar. Yani bir kaide koymuşlar, o kaide uygun olarak gördükleri bütün kelimelerde imale yapıyorlar. Ve o kaidenin bir de istisnaları var. İşte enna hatta ila leda zeka Bunlar gibi. Bunların dışında kalanlar ise bir kaide etrafında yapmıyorlar. Peki ne yapıyorlar? Rivayet olarak imaleyle okunmuş olanları imaleyle okuyorlar. Bu da sayılı hepsinde. Yani belli belli başlı birkaç kelimede imale yapıyorlar. Fakat bunun dışında kalanları imale yapmıyorlar. Onda nerede bulabilirsin diyor? mahalli hadil. Yani git kıraat kitaplarını aç. Kıraat kitaplarında zaten onu onu görebilirsin. Mesela bizim e, hafz Hafs kıraatinde bir tane imale var Kur'an-ı Kerim'de. Değil mi? Nerede? Bir tane imale var. Sadece Hud suresinde. Ha. Ve qal erkabu fiha majreha ve mursaha. Bak iki tane kelime yan yana yazılmış. Nuh aleyhisselam gemiye bindiği zaman kendi kavminin gemiye binmesini istediğinde onlara ne diyor? Ve kaller kabufi her Bismillahi dedi ki o gemiye Allah'ın adıyla binin. Mjareha ve Mursaha iki kelimenin yazılışına dikkat edin. meceraha diye yazılıyor, Mursaha diye yazılıyor. Doğru mu? Ama kırat rivayete tabi olduğundan dolayı birincide imale yapıyoruz. İkinci de aynı şekilde imaleye müsait olduğu halde ikinci de imale yapmıyoruz. Çünkü bizim elimizdeki rivayete Allah Resulü birinci de imale yapmıştır. İkinci de imale yapmamıştır. وَقَالَ اَرْكَبُوا fiha bismillahi اللّٰهِ مَجَرَيْهَا mursaha diye bu şekilde okuyoruz. Tabi okumasak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani bu sadece tecvid kurallarından bir tanesi. Hani şart değil bunu okumadığında kıraat bozulur, mana bozulur böyle bir şey yok. Fakat eee <gülüyor> bu bitecüd kuralı olaraktan bu şekilde bize vârit olmuş. Yani biri şöyle de okusa hiçbir beis yok. Vakkal erkubu fiha bismillahı majraha rayal tafhim yapsa rayı kalın okusa ve mursaha dese hiçbir beis söz konusu değil. Evet. Bu imale ile alakalı 74, 75 ve 76. Beytler. Bunları burada niye zikretti? Yani özellikle bu beşinci növ'i anlatırken söyleyecek zaten bunu. Bu kitap, bizim okumuş olduğumuz ilim bunların tafsilatlı bir şekilde ele alındığı bir ilim değil. Bunu nerede insanlar bulabilirler? Kıraat ilimlerinin içerisinde okutulan tecvid veya artık tecvid kıraat ilimlerinden bağımsız bir şekilde zaten başlı başına müstakil bir ilim olarak okutuluyor tecud ilimlerinin arasında bunların zaten tafsilatı, tafsilatlı bir şekilde anlatılıyor. Bunlar burada sadece Kur'an-ı Kerim talebesinin bilmesi gerektiği kadarını başlangıç seviyesinde onu anlatıyor. El-Nav'u'l-Rabi'u Kur'an-ı Kerim'i okurken eda ederken bilinmesi gereken dördüncü çeşit nedir? el du. O da Met meselesidir. Met Lugata ziyade anlamındadır. Bir şeyi ziyadeleştirmek, bir şeyi arttırmak, bir şeyi çoğaltmak anlamındadır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ya Allah Azze ve Celle Rabbiniz size destek verir diyor. Tabi burada destekten kasıt ne? Yani arttırarak destek verir. Hani 3 bin ise 5000 bin, beş bin ise on bin. Arkası kesik olmayan meleklerle size destek verir diyor Allah Azze ve Celle. Onun için meddenin aslı e, ziyade, ziyade anlamındadır. Peki ıstılahta nedir? ıstılahta da farkı yoktur. Okuyuşu çekmek, okuyuşu uzatmak demektir. Yani normalden, normal okuyuştan daha uzun, daha çekerek, daha ziyadeleştirerekten okumaktır. Arapça olarak da tu maddin, yani sese ziyade vermektir. Uzun hava dediğimiz boğazdan gelen o sese ziyade vermek, onu arttırmaktır. Şimdi met iki türlüdür normalde. Arap lügatındaki met, met harfleri hangileridir? Önce elif, vav, bir de yedir. Bir tabi'i met vardır. Tabi'i met, herhangi bir kelimenin içerisinde met harflerinden birinin mutlak olaraktan yer almasıdır. Tabi'i met, herhangi bir kelimenin içerisinde met harflerinin tabi'i olarak yani mutlak olarak kayıtsız bir şekilde var olmasıdır. Kale dediğimizde kaf ile lamın ortasındaki elifin varit olması gibi mesela. Veyahut da dediğimizde fiil yine muzari olaraktan kaf ile nunun arasında vavın vakı olması gibi buna meddi tabiî deniliyor. Meddi tabiî deniliyor. Bir de fer'îmet var. Fer'îmet ne peki? Fer'îmet harfi medin yani elifin vavın yanın herhangi bir kelimenin içerisinde hemze veya sukunla beraber varit olmasıdır. Hemze veya sukun ile beraber varit olmasıdır. Ne demek bu? Yani tabi harfimet med gelmiş ama kendinden hemen sonra. Ya hemze gelmiş, harekeli bir elif gelmiş ya da sukun gelmiş. E bundan genelde kast edilen ne? Sukunla, şedde. Şeddeli olan harfin birinci sukunluğu kabul edindiğinden dolayı e bu, bu da fer'i med deniyor. İşte tecvidin daha çok ilgilendiği, çünkü normal tabi olanın dışına çıkıldığından dolayı bu fer'imetler. Meddi lazım, işte medilin, e, ondan sonra meddil muttasıl, meddil mufasıl gibi. Zaten bu tecrühte bunları düşünürseniz, işte harfi imetten sonra sukun gelirse, yani şedde gelirse, e, buna ne diyoruz? Meddil lazım diyoruz. Değil mi? Vela dallin gibi. E, elif hemze gelirse, اَيَرْ جَاءَ سَوَاُنْ جَاءَ اَجَلُهُمْ gibi mesela buna meddimutasıl veya meddimufasıl diyoruz. Bir de sukun, arızi sukun gelirse buna da medilin diyoruz. Mesela korayış gibi misal buna da medilin diyoruz. Güzel. Bizim kitabımız bize hangisi bunlardan hangisini anlatacak sadece? <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de en fazla olması cihetiyle meddimutasıl ve meddimufasıl'ı anlatacak. Ama tecvidi okusan... Aynı babta meddi muttasıl, meddi mufasıl, meddi lazım. Bir de lin bunların hepsini aynı babın içerisinde görürsün. Fakat burada sadece bize meddi muttasıl ve meddi mufasılı anlatacak. Diyor ki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nev'ani e ma yusalu ev ma yufsalu ve fihima hamzetu ve varşun etvelu Nev'ani e ma yusalu ev ma yufsalu ve fihi ma ve varşun etvelu. Nü'an iki çeşittir. Ma yusalu ya medd-i muttasıldır, bitişik olandır, vasl olandır. Ev ve lev damed-i munfasıl olandır. Ve fihi o ikisinde de hem medd-i muttasılda hem de medd-i munfasılda hamzatu ve varşun etvelu. Hamza ve varş kıraati en uzun olandır. Medd-i neydi? Meddi Muttasıl e, harfi medden sonra hemze gelir ve bu ikisi bir kelimenin içerisinde olursa buna meddi muttasıl diyoruz. Harfi medden sonra hemze gelir ve bu ikisi ayrı kelimelerde olursa yani med harfi bir kelimenin bitişinde hemze ise öbür kelimenin başlangıcında olursa buna da ne diyoruz? Meddi munfasıl diyoruz. Nevani Ma يُوصَلُوا اَو ma يُفْسَلُوا dediği bu meddi muttasıl ve meddi munfasıl. Şimdi meddi muttasıl ve meddi munfasıl ne kadar çekilecek? Tecvidi ilgilendiren konu burası. Yani kaç elif miktarı e, bu şey yapılacak, bu çekilecek. Şunda ittifak etmişler. Önce onu söyleyelim. Meddi muttasılda çekmek vaciptir demişler. Tabi bu şer'i anlamdaki vacip değil yani yapmadığında günahkar olursun Allah seni ceza, bu o vacip değil yani. Tecvid'e göre bu yapmak gereklidir anlamındaki vacip, fıkıhtaki vacip anlamayın bunu. Meddi da kelimenin kendinden olduğu için met çekilmesi lazım demişler. Meddi da ise demişler ki caizdir. İsterse çeker, isterse çekmez demişler. Ne oldu o zaman? Elimizde iki tane var. Meddi da çekmek vaciptir, ittifak etmişler. Meddimun gelince isterse çeker, isterse çekmez demişler. Fakat ne kadar çekileceği konusunda ihtilaf etmişler. Üç tane elimizde daha doğrusu dört tane görüş var. Kimisi demiş ki altı elif çekilmesi lazım. Kimisi demiş ki beş elif çekilmesi lazım. Kimisi demiş ki dört elif çekilmesi lazım. Kimisi demiş ki üç elif çekilmesi lazım. Zaten mesela Kur'an'ı Kerim okuyan karileri dinlerseniz, bazılarının metleri bir daha fazla çektiğini görürsünüz. Sebebi ne? Bunun tabi olmuş olduğu kıraat veya tabi olmuş olduğu görüş. Peki en uzun kim çekiyor? Hamza ve Verş. Altı Elif çekiyorlar. Mesela biz Hafız kıraatinde okurken ne diyoruz? Inne lazina kefaru sewaun diyoruz. Hamza ve Vers okuduğunda ne diyor? Sewa. <gülüyor> On diyorlar, altı elif, altı elif çekiyorlar. Bunlar yani Hamza ve Überskîrati atvaru. En uzun çekenler bunlardır. Bunlar da zaten altı elif çekiyorlar. Sonra yediysekizinci beyte diyor ki: Faasimun, f Baghdadu bin Amirin, ma al Kisai, fa Abu Amrin Harî. Faasimun, f Baghdadu bin Amirin, ma al Kisai, fa Abu Amrin Harî. Asım, ondan sonra i̇bn Amir Kisai ve Ebu Amr ile beraber Hariyun, burada hari dediği bu hakikun anlamında. Bir kelime fakat burada şey oluşsun diye cümle yerli yerine otursun diye kafiye uyumu olsun diye bu kelimeyi getirdi. Bu Burada kastettiği ne? Bu isimleri peş peşe verdiği uzunluk sırasına göre karileri zikreti Yani Asım Mesela e, Hamza Berş 6 elif, Asım 5 e, elif diyelim. Ba'dahu İbn Amirin. Ondan sonra İbn Amir geliyor, Kisai ve Ebu Amr e, geliyor. Bunlar aşağıya doğru geldikçe uzatma şeyleri de aşağıya doğru, aşağıya doğru düşmüş oluyor. bunların. 79. beytte de diyor ki ve harfe meddin mekanı fil muttasıl turan ولكن خلفهم في المنفصل وحرف مد مكنو في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل وحرف مد مد حرفا مكنو ona تمكين verdiler imkan verdiler güç verdiler alan verdiler fil muttasil med muttasil tra جميعا yani hepsi anlamında bütün kıraat imamları cemian hepsi وَلَكِنْ لَكِنْ خلفهم Onların ihtilâfı فِي الْمُنْفَسِلِ مَدِّي مُنْفَسِلْضَ Yani hepsi e, toplu olaraktan meddi muttasılın çekilmesi gerektiğini ve bu çekimde de temkin verilmesi gerektiğini. Hani 4 elife kadar en az bunun çekilmesi gerektiğini söylüyorlar. Peki ihtilafları nerede? Mufasılda. Çekilecek mi çekilmeyecek mi? Çekilecekse çok az mı? <gülüyor> Çekilecek. Medi tabiden biraz daha fazla mı yoksa o da altı elif veya dört elif beş elif mi çekilecek? ihtilaf ettikleri burasıdır. Ee, diyor. Bunu da zaten yukarıda söyledik. Dedi ki Verş ve Hamza bunların içerisinde en uzun çekim yapanlardır. Dedik. Evet. Bu İmale ve emmet meselesiyle ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? İmale ve emmet meselesiyle ilgili. Tamam. El-Nav'u'l-Khamis. Beşinci nev'u. Tekfiful-Hemze. Hemzeyi takfif etme babı. E, bu da Kur'an-ı Kerim'i eda ederken bilinmesi gereken şeylerden bir tanesidir. E, biliyorsunuz hemze boğaz harflerindendir. huruful halq halk e, harflerindendir. Ve e, boğaz harflerinin arasında en geriden yani en zor aksal halk diyorlar. Boğazın en dibinden çıkan harf hemze harfidir. Haliyle Araplara en zor gelen, en ağır gelen harflerden bir tanesi okurken veya konuşurken hemze harfidir. Çünkü boğazın çok derinliklerinden geldiğinden dolayı. Onun için Araplar Kur'an-ı Kerim nazil olmadan önce de hemzenin içinde geçmiş olduğu harfleri yazarken veya konuşurken Bunları takfife gitmeyi severlerdi. Dilde, konuşmada kolaylığı sevdiklerinden dolayı. Kur'an-ı Kerim indiği zaman da Allah Resulü ve sahabenin okuyuşunda onların bu var olan şeyleri kolaylaştırmalarına uyuldu. Bazı hemze içinde geçen harflerde takfife gidildi. Ta ki okuyana daha kolay olsun diye. Bunlar tabi kısım kısım takfiful hemze. Hemzenin hafifletilmesi kısım kısım. Nedir peki bu kısımlar? İşte onları bize kitabımızda anlatmaya çalışacak. 80. beyitte diyor ki: "Naklun fe'isqatun." Buraya bir şey koyun. E, virgül koyun. Nakl ve iskat bir şey çünkü. "Naklun fe'isqatun ve ibdalun bi met min cinsi ma talathu keyfe ma varat." Naklun فَإِسْقَاطٌ وَإِبْدَالٌ بِمَدْ مِنْ جِنْسِ مَا تَلَتْهُ كَيْفَ مَا وَرَتْ نَقْلٌ Nakletmektir. فَإِسْقَاطٌ Ve düşürmektir. Yani harekeyi naklettikten sonra hemzeyi düşürmektir. Bu bir kısım. Buraya virgül koyun. وَإِبْدَالٌ بِمَدْ Onu met ile değiştirmektir. Bu da ikinci kısım. Yani harekeli olan hemzeyi harfimet ile değiştirmektir. Min cinsi matalethu kendinden sonra gelenin cinsine göre keyfeme varat nasıl varit olur ise bu beyitte yani 80. beyte bize iki taneyi iki kısmız zikretti. takfiful hemzə dört kısım çünkü dört ayrı başlık altında dört ayrı çeşitte hemze hafifletilebilir. Bunlardan birincisi nedir? Naklun ve Bunlardan birincisi nakil ve iskattır Nakil ve iskattır. Nasıl nakil ve iskat ne demektir? Nakil ve iskat şu demektir. Hemze harfinin sizin elinizde bulunan kelimede bir hemze var ve bu hemzenin de üzerinde bir hareke hareke var. Siz ne yapıyorsunuz? Hemzenin harekesini öncesi önceden gelen harfe naklediyorsunuz. Yani bir önceki harfe naklediyorsunuz. Hemzenin harekesini bir önceki harfe naklettiğiniz zaman hemze ne olmuş oluyor? Düşmüş oluyor, hareketsiz gibi duruyor. Buna ne diyoruz? Buna naklun fe diyoruz. Tabi şöyle özür dilerim aklınıza edin. Hemzenin harekesini bir öncesine nakletiyoruz ya şöyle olması lazım. Hemze harekeli kendinden önceki harfe sakin. Hemzenin harekesini kendinden önceki e, sakin olan harfe veriyoruz. O sakin harf harekelenmiş oluyor. Hemzenin harekesi de düşüyor. Hemzenin harekesi düşünce hemzenin öncesiyle sonrasını birleştiriyoruz. Hemze yokmuş gibi okuyoruz. Hiç hemze orada yokmuş. Mesela örnek: "Qad aflaha man zakaha." "Qad aflaha." Dal sakin. Hemze ise harekeli. Hemze harekeli kendinden önceki dal da sakin. Ne yapıyorum ben? Hemzenin harekesini dala veriyorum. Ne oldu? Kade oldu. Kat iken kade oldu. Hemzeyi düşürdüm. Iskat ettim. Kadefleha diyorum. Sanki hemze yokmuş gibi. Kadefleha şeklinde e, okuyorum. Ne yaptım? Hem nakil yaptım, harekeyi naklettim hem de hemzeyi düşürdüm. Mesela ''Men amene ve amile sarihan'' ayetinde. ''Nun sakin'' yani hemze harekeli, hemzeden önce gelen ''Nun'' da sakin. Harekesi yok. Ne yapıyorum? Hemzenin harekesini ''Nun'''a aktarıyorum. Ne oldu ''Men''? ''Mene'' oldu. Doğru mu? Hareke aldı ''Mene'' oldu. Sonrası neydi? ''Amene'' <gülüyor> hemzeyi düşününce nasıl okuyorum? Mene sanki şey hiç yokmuş gibi hiç oradaki o e, Elif hiç yokmuş gibi davranıyorum çünkü hareketsini nakledince onu da zaten düşürmüş e, düşürmüş oldu. Evet ikincisi dedi ki wa ibdalum bimet min cinsi matalat hu keefenawarat. Şimdi Hemze sakin yani Hemzenin hareketsi sukun kendinden önceki e, harfte harekeli. Ne yapıyorum ben? Hemzenin sukununu atıyorum. Hemzenin sukununu atıyorum. Kendinden önceki harfin harekesine göre met harfi gibi onu okuyorum. Tamam mı? hale getiriyorum. Mesela ne gibi? Örnek olaraktan. Yü'minûne. Âmenenin muzarisi ne? Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de çok var. Yü'minûne. Yü'minûne. Hemze Sukun harekesi var. Hemzeyi attım, sukunu attım. Kendinden önceki harfin harekesi ne? Damme. Damme nasıl harfi medalır kendine? Yuminuna, ellezine yuminuna diye okuyorum mesela. Zibun <gülüyor> kelimesi Yusuf suresinde. <gülüyor> diyorlar Yakup aleyhisselama. Zı <gülüyor> ortadaki hemze sukunlu. Doğru mu? Onu attım. Harekesini attım. Kendinden önceki harf ne? Zİ. Kesra. Kesra nasıl şey alır kendisine? Ya alır. Öyle değil mi? Feekelehuz zii bu diyorum. Bak zibu bu ağır bir kelime. zibu bu. Ama feekelehuz zii bu. Çok basit rahat bir şekilde çıkıyor. Mesela İntekûnü te'lemûne Fe innehum ye'lemûne kema te'lemûn. Üç tane var. Doğru mu? İntekûnü Telemune, hemze te şeyli e, Sukunlu. onu attım. Kendinden önceki tanın ne? fatha. Ne yapacağım? Elif gibi yapacağım. İn tekunu telemune, fîn nüm yalemune kema telemun. Dedim. Hepsini eskat ettim, götürdüm. Mesela gibi. Bu şekilde okunabilir. Veya vemur ehleke mur salati. Diyor mesela Allah Azze ve Celle. mur ve hemzenin üzerindeki sukunu attım. Önceki vavun harekesi ne? Fetha. Elif alacak. Ve mur'ehleke bis salati diye okuyorum. Va mur sanki harfi med'miş gibi okuyorum. Bu da ne? İbdal. Buna da ibdal diyoruz. Yani e, hemzenin sukun olan harekesini atıp kendinden önce var olan harfi med'e göre ona o cinsine göre onu harfi med olaraktan okumak buna da ibdal diyoruz. Üçüncüsü 81. beyti okuyorum. Nahvu e inna fihi تسهilun fakat wa rubb <gülüyor> hamzin fi mawaadi'a saqat. Nahvu e inna fihi تسهilun fakat wa rubb hamzin fi mawaadi'a inna inna örneğinde olduğu gibi fihi تسهilun onda teshil vardır. Fakat sadece teshil vardır. E inna örneğinde sadece bu olur. Varub be hemzin nice hemze vardır. Fi mevadi asakat birçok yerde düşmüştür. Ediyor. Burada da üçüncü ve dördüncü kısım söyledik Teshil ve sakt Takfiül hemze dört kısımdır dedik. Birinci naklun fi iskat, naklede düşürmektedir. İkincisi ibdalun bi met, met ile değiştirmektir Üçüncü teshilül hemze, hemzeyi kolaylaştırmaktır. Teshildir. Dördüncüsü iskatül hemze, hemzeyi olduğu gibi. Düşürmektir dedik. Yani 81. Beyt'te ikisini de bize anlattı. Hem teshili hem de saktı anlatmış olduk. Teshil neydi? E inne örneğinde sadece teshil vardır dedi. Bak fakat var ya oradaki sadece teshil. Bir kelimenin içerisinde iki tane hemze gelirse, ikisi de harekeli olursa, ikincinin harekesi kesre olursa, E inne örneğinde mesela diyoruz ya E inne lemerududune fil hafira gibi misal. ne yapıyoruz bu burada ikinci hemze imale yapıyoruz. Tesil oluyor, kolaylaştırmış oluyor. E inne e değil de e sanki yaymış gibi okuyorum bak dikkat edersen. Şimdi e boğazın en kökünden çıktı zaten ağır. i boğazın en kökünden çıktı zaten ağır. Ama e biri ağır, ikincisi ise hafif. Hafif olmuş oldu. Buna ne diyoruz? Teshil diyoruz. Bir örneği de zaten bu. İki tane hemze gelecek, ikisi de harekeli olacak. İkinci hemzenin harekesi kesra olacak. Bunu ne yapıyoruz? Bunu imale şeklinde okuyoruz. Buna teshil deniyor. Bir de ıskat var. Hemzeyi düşürmek. Hiçbir şey yapmadan direk hemzeyi düşürmek. Bu da nedir? İki tane hemze gelir. İkisi de harekelidir. İkisinin harekesi de fethadır. Veya şöyle. Estağfurullah. ikisinin hareketi de fethadır yanlış oldu. iki tane hemze gelir. ikisi de harekelidir. Sen bunlardan bir tanesini düşürebilirsin. Kolaylık olsun diye ıskat yapıp bunlardan bir tanesini düşürebilirsin. Mesela sawaun <gülüyor> aleyhim Sen bunu şöyle okuyabilirsin. sawaun aleyhim enzertehum diye okuyabilirsin. Bir tane elifi düşürebilirsin. Veya İbrahim Aleyhisselam'ın hanımının dediği gibi ana وَاَنَا عَجُوزٌ اَاَلِدُ ve ana عَجُوزٌ diyebilirsin mesela onu oradan düşürebilirsin جَاءَ اَجَلُهُم جَاءَ اَجَلُهُم جَاءَ'ın sonu hemze اَجَلُهُم'un başı hemze doğru mu? جَاءَ اَجَلُهُم diyebilirsin yani جَاءَ اَجَلُهُم değil جَاءَ اَجَلُهُم bir tane hemzeyi düşürürsün tek hemze varmış gibi okuyabilirsin buna ne diyoruz? buna İskat, İskat diyoruz. Evet, kaç tane oldu? Dört tane oldu. Dördünü de bize anlatmış olduğu Warub Behmzin filmi maden Şimdi diyor ki 82. Vakıl da bil ramzi ve İmâi izbâs-tuha fi kütub el Qurâi. Vakıl da bil ramzi ve İmâi izbâs-tuha fi kütub el benim bütün bu anlattıklarım ve kullu zâ bu da hazanın zası ismi işaret olan za ve kullu zâ bunların hepsi bu anlattıklarımın bir ramzi ve imâ ramz işaret demek işaret remiz diyoruz ya biz Türkçe'lerde remiz işaret remz <gülüyor> ve imâ ve ima yoluyla anlattım yani bunların hepsi remz ve imâdır sadece bazı işaretler zikrettim ve bazı konuları ima ettim ir çünkü bastuha onun tafsilatı Genişletilmesi, bast edilmesi yani açılması, yayılması فِي bil الْقُرَّاءِ Kâriyilerin kitaplarındadır. Yani bu, bu buranın yeri değil bu konular. Ee, kiraat ilmi okuyanlar genelde bu meseleleri tafsilatta bir şekilde görüyorlar. Biz sadece burada e, bunun şeyini verdik. Remiz ve imasını, işaretini verdik. Kim tafsilat öğrenmek istiyorsa gider. Kâriyilerin kitaplarına bakabilir dedik. Bununla alakalı iki tane kitap söylemiştik zaten değil mi? Bir tanesi mukaddimeydi İbnül Cezeri'nin bir de Enneşruh fi qiraatil aşr e, kitabıydı. O da yine İbnül Cezeri'nin kitabı. Bu tip konularla ilgili tafsilat ayrıca tefsir kitaplarımızda da var. Yani ilgili ayetler geldiğinde e, tafsilatta tefsir kitaplarında bu tip konulara girilmiş. Bunlarla ilgili ihtilaf anlatılmış. Her ne kadar bizim tefsir dersinde esas kabul ettiğimiz i̇bn Kesir'de olmasa da ama diğer Uzun olan tefsirlerde bu tip konulara değinilmiş. İnşallah bir sonraki dersimize de kalan meselelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. evet Buraya kadar benim anlatamadığım veya sizin sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Ve ahiru da'vanan hamdulillahi rabbil alamin